أعوذ بالله ve الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقه وما اعتصامي إلا بالله لقد جاءت رسل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 ve Aşk Medeniyeti Güzel İslam'ın Güzel Muhatapları Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Ve Paylaşmaya Devam Edeceğiz Yine Bugün Aşkı, ilim, Rahmet ve Aşk Medeniyetini En Güzel Örneklik ve Önderlikle Bize Sunanları Aşk Nedir Sorusunun Cevabını En Güzel Şekilde Bize Sunanları ve haydi bugünkü sohbetimize Bismillah deyip başlayalım. sevmek sevgi nedir bilebilmek hakikaten dudakların arasından kolayca çıkan bu söz yürekte çok derin bir yankılar yapan bir sözdü aslında yani aşığım demek seviyorum demek dil ile kolaydı ama yaşamak hani insan iki şeyle anlatır ya derdini ifade etmek istediği şeyleri, biri diliyle, diğeri lisanı ı derler ya. Diliyle anlatmak kolaydır. Ya lisanı hal ile aşk destanını yazmak. Sevgiye yönelince, sevgiyi görünce, her şeyden frak etmek, uzak olmak, kaçmak, firar etmek, firar edilmesi gerekene, Zariyat Suresinde sunulana firar etmek, hakiki aşkı, Destanlaşan aşkı yazabilmek. O öyleydi. Çocuk yaşlarında annesiyle akrabalarını ziyarete giderken, eşkiyaların baskınına uğramışlardı da, Kendisi küçücük çocuktu, esir alınmıştı. Mekke'ye getirilmişti. Ukaz denilen panayara getirilerek satılığa çıkarıldığında Hz. Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam 400 bin dirhemi onu satın alacaktı. Hala Hz. Hatice'ye edecekti O da Halemnara Sultanı'na hediye edecekti. Yüreği tereddütler içerisinde titreyen bu yavrucuk sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam ile Önceden dudaklarından çıkan sevgi kelimesini kalben bütün cücbileriyle yaşayacaktı. Sanki baba ocağından çıkmıştı belki ama, anne ocağından çıkmıştı belki ama öyle bir ocağa gelmişti ki. Babası ve annesi oğullarının nereye götürüldüğünü hiç bilmiyorlardı. Hep arıyorlardı gündüz gece. Hep haberler salıyorlardı kervanlara. Diyorlardı ki, Eğer oğlumuz şu şu vasıflardadır, Görürseniz ne olur haber verin, Gidelim oğlumuzu kurtaralım, Ne haldeyse bilelim diye haberler salıyorlardı da, Bir gün, Bir gün öğrendiler ki, Kureyş'ten dönen bir kervanlığın, Kendilerine getirdiği haber sonucunda çocuklarının orada orada bulunduğunu öğrendiler. Harise hemen kardeşi Kav ile beraber yanına fazla miktarda para da alarak Mekke'ye geldi. Alemler Sultanı, Rahmet Peygamberi, İstanbul'u fethedenlerin Hakiki Fatihi, kainata aşkı sunan rahmet peygamberinin huzuruna geldiler. Ey Kureyş Kaminin efendisi dediler. Ey Abdülmuttalibin torunu. Ey Benih Haşim soyunun oğlu. Siz Harem-i Şerif'in komşususunuz. Misafirlere ikram, esirlere ihsan eder, onları esaretten kurtarırsınız. Oğlum size köle olarak sunulmuş. ''Kurtulması için ne kadar para isterseniz verelim, serbest bırak ve dilediğimizi geri çevirme lütfen.'' dediler de, ''Alemler Sultanı tebessüm etti.'' Belki gönüllerinde madde yankılanıyordu. Zannediyorlardı ki madde kapısı açılacak kendilerine. Ama bilmiyorlardı ki mana aleminin sultanı karşılarındaydı. Tebessüm etti. ''Hayır hayır.'' dedi. Zeydi çağıralım, durumu kendisine bildirelim. Eğer o serbest kalmak isterse, yani sizinle beraber gelmeyi tercih ederse, sizden hiçbir ücret ve hiçbir menfaat istemem. Onu alıp gidersiniz. Eğer beni tercih eder, yanımda kalmayı isterse, Allah'a yemin ederim ki, beni tercih edeni kimseye terk etmem.'' Harise ve kardeşi, efendimizin bu cevabına çok memnun kalarak, sen bize çok merhametli, çok adaletli ve insaflı davrandın diyorlardı. Zeyd çağırıldı. Ey Zeydim, yavrucuğum, bunları tanıyor musun dedi rahmet nebisi. Evet, biri babam, diğeri amcamdır dedi küçük yavrucak.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 Zeyd'i alıp götürürüz diye bekliyorlardı sevinç içerisinde. Ne de olsa babaydı, amcaydı, özlem vardı, tabii ki gelirdi. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. <gülüyor> Ahzap suresinde diyor ya Rabbimiz buyuruyor ya, Allah Resulü'nü mallarınızdan, canlarınızdan ve evlatlarınızdan daha fazla sevmedikçe, hakikaten iman etmiş olmazsınız. Çünkü O'na olan sevgi öyle bir şeydir ki, hani Nisa suresinin 60-80. ayetinde, Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Resul'e olan muhabbet Allah'a götüren yegane kapıydı. Beklenen beklenmekteydi aslında. Ama beklenmeyen bir şey gelecekti, ufacık küçücük yavrucak Zeyd bin Harise'den. Evet, Zeyd bin Harise, o küçük yavrucak. İslamiyet'ten önce de adalet, insaf, merhamet, güler yüzlülük, kerem, ikram, cömertlik, ahde vefa, sözünde durma, fedakarlık, emanete riayet, yardımseverlik, mazluma yardım, fakiri koruma, ''Çocuklara sevgi ve muhabbet gösterme, sevgi sunma, dürüstlük ve doğru sözlülük, nezaket, incelik, tevazu, insanları güzel surette idare etme, cesaret ve kahramanlık gibi görünür görünmez, bilinir bilinmez, her türlü güzel ahlakı tamamlamak için yaratılmış, her bakımdan gelmiş gelecek, bütün yaratılmışlardan üstün, herkesisten ve herkesin itimadını kazanarak'' El-Emin ismini ünvanını alan sevgili peygamberimizden gördüğü güzel muameleden dolayı Resulullah efendimizi babasından ve annasından çok seviyor. Yanından hiç ayrılmak istemiyordu. Bir babasıyla amcasına baktı. Bir Resulullah'a. Sonra gözyaşları içerisinde Ben hiç kimseyi size tercih etmem. ''Siz benim hem amcam hem de babam makamındasınız. Sizin yanınızda kalmak istiyorum.'' diye gözyaşlarıyla ona verdi. Kölelerin bile kendisinde rahmet bulduğu rahmet peygamberi. Babası ve amcası hayretler içinde şaşırıp kalacaklardı. ''Babası hayretle Zeyd diyeceklerdi. Zeyd yazıklar olsun sana. Demek ki sen köleliği hürriyete, annene babana ve amcana tercih ediyorsun.'' Diyeceklerdi de, Zeyd babasına aşkın dille değil, Bütün cüz'ilerle ifade edilmiş haliyle cevap verecekti. ''Babacığım, ben bu zattan öyle bir şefkat ve muamele gördüm ki.'' Ben bu zattan öyle bir şefkat ve merhamet gördüm ki... ...bunun yanındaki köleliği hakiki hürriyet sarıyorum babacığım. Ona kimseyi tercih edemem. Yıllardan beri yanındayım. Onun bana hizmeti benim ona hizmetimden çoktu babacığım. Durum böyleydi. Babası ve amcası... Bu durumlara şahit olunca şaşkınlıkla bu ne sevgidir diye hayret edeceklerdi. Tabii ki bir yanda baba, anne, vatan, millet, yurdu, dostları, arkadaşları, amcası, akrabası ve bir yandan da Allah'ın Resulü. Hem de küçücük gönüllü bir insan, yavrucak daha. Yükümlülük ağır, sorumluluk ağır. Ama hani akıl yaşta değil, başta da değil, gönüldedir demişler ya. Gönlü bütün cüz'ilerinde öyle bir yankı yapmıştı ki aşk kelimesini, sevgi kelimesini dil ile söyleyenlere nispet bütün vücudu aşk ile yanıp kavruluyordu. Amcası ve babası hayretler içerisinde dona kalmışlardı. Efendimiz çok sevdiği oldu Zeydi. Herkese merhamet ve rahmet kaynağıydı o nebi. Ama Zeydi bir farklıydı. Kendisine olan bu bağlılığını ve sevgisini görünce babası ve amcası Görüyoruz ki siz diyorlardı Resulullah Aleyhissalatü Vesselam'a. Siz ona öz oğlunuzdan öz oğlunuz gibi yaklaşıyorsunuz. Bizim gönlümüz öylese rahat tutulur. Ve Resulullah adacaktı Zeydi. Kendisine bu bağlılıkla yöneleni bırakır mıydı? Ne diyordu Resulullah ''Ben beni tercih edeni kimseye bırakmam.'' diyordu. Ey aziz dinleyiciler, ey muhterem dinleyiciler, Kendisinin ümmeti olan bizleri hiç bırakır mı o nebi? Hayır, hayır, hayır, hayır. hayır. Zeyd'i alacaktı, götürecekti Kabe'ye ve seslenecekti ey Kureyş. Şahit olunuz Zeyd benim oğlumdur O bana varis ben de ona varisim diyecekti Şimdi ümmeti olan bizler Eğer aşk ve iman kelimesini Dilimizden kalbimize bir yerleştirirsek iman ediyorum ki hadislere iman ediyorum ki ayetlere Ve iman ediyorum ki Ashab-ı saadetin hayatına Mahşer günü de tutacaktır bizi Ve götürecektir kevserinin başına Allah'ım bunlar bendendir diyecek ve Rabbimin izniyle şefaat ihsan olunacak ve ümit ediyorum ki imandan sonra salih amellerinde eksiklik yapmayan hiç kimseyi de nara bırakmayacaktır. Hani diyordu ya bir tane kadıncağız kucağında yavrucakla geldiğinde ya Resulallah Allah benim şu çocuğa olan merhametimden daha fazla merhametli değil mi bize ya Resulallah? Evet diyecekti alemler sultana. Ya Resulallah diyecekti kadın. Ya Resulallah. Ben bu çocuğu alıp ateşe atamam ya Resulallah. Ne kadar ne kadar bana kızsa da, ne kadar hata yapsa da atamam ya Resulallah diyecekti de. Allah Nasıl kulunu ateşe atar ya Resulallah diyecekti. Alemlerin sultanı Kütüb-i de gördüğümüz bu olay karşısında başını eğecek bir müddet sessiz sessiz gözyaşları dökecekti. Ve sonra başını kaldırdığında Allah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye. ''Son nefesinde de bunu taşıyan hiç kimseyi narada bırakmayacak ve narada koymayacaktır inşallah.'' Deyi vermişti. İmanla gidebilmek ve imanla yöneldikten sonra Zeyd'i tuttuğu gibi elinden tutacaktır ümmetini. Annenin babanın evlattan, evladın anne babadan, işçinin işverenden, işverenin işçiden kaçtı o dehşet gününde. Şefaatiyle, sorgusu sualsiz... İnşallah bizleri de kendisine tercih ettiğimiz, kainatı kendisine tercih ettiğimiz, her şeyi kendisine tercih etmiş olduğumuz sevgilimiz ellerimizden tutup bizleri de bütün Müslüman kardeşlerimizle cennete elini tutup götürecektir inşallah. Ne kadar farklı bir hadise dostlar Eshab-ı kiram arasında Zeyd bin Harise El-Hub olarak Adlandırılırdı Yani sevgilinin sevgisi Sevgilinin sevgilisi Ne kadar güzel bir Ne kadar güzel Ne kadar güzel bir Ünvan değil mi Sevgilinin sevgilisi olmak ama sevgilerinin sevgilisi nasıl oldu gördünüz mü? Bütün dünyanın sevgisine kıyasla Resulullah'ı tercih ettiği daha o küçücük yaşta. Ama hayır hayır. Sadece, sadece bu değildi tabii ki de. Zeyd Mekke'deyken pek çok eza ve cefalara katlanmıştı. İslam'ın kainatı nurlandırdığı zamanlarda. Efendimizle beraber Taif'e gittiklerinde hiç kimse iman etmemiş. Geri dönerlerken de yolda Taif'li ayak takımı sevgililer sevgilisini taşa tutmaya başlamıştı. Zeyd, Efendimiz'e atılan taşlardan korumak için önüne, arkasına, sağına, soluna geçerek koşuşturuyordu bir pervane gibi. Yeter ki ona bir taş gelmesin Anam babam şu zata feda olsun. Ne olur beni taşlayın ama ona dokunmayın. Ne olur ona dokunmayın. Her yerinden yaralanmıştı Zeyid. Sevgilinin sevgilisi olmak. Her şeyi ona tercih etmek. Ve onunla beraber cemal Ba kemale koşabilmek. Gerçekten ne kadar da ibretlidir hayatı. Ne kadar da örnektir bize yıldızlar misali pusulalık yapan hayatı. Ve dostlar şimdi de Mute'ye gidelim. Zeyd bin Haris'e Bedir'den Mute Harbi'ne kadar bütün gazalarda Resulullah Efendimizin bulunduğu bütün gazvelere katıldı. Kur'an-ı Kerim'de Zeyd bin Harise'den başka hiçbir kimsenin ismi açıkça anılmamıştı. Hücret'in 8. yılında alemlere rahmet olan serveri kainat aleyhissalatü vesselam efendimiz İslamiyet'in yayılması için yine çeşitli kabilelere devletlere elçiler göndermişlerdi. Bunların bazılarından müsbet neticeler gelmiş fakat Busra valisine gönderilen Haris bin Umeyr hazretleri Şam'ın Belka nahiyesinin Mute köyünde Hristiyan askerleri tarafından tutuklanmış Şam valisi Şurahbil bin Amr'ın yanına götürülmüş. Elçi olmasına rağmen elçiye zeval olmaz sözünden uzak, her türlü ahlaktan beri, her türlü inançtan uzak olan bu kişiler tarafından alçakça katledilip şehit edilmişti. Ümmetinden bir kişiye bir kişinin saçını rüzgar çökesse, yüreği sızlayan rahmet nebisi çok üzülmüşler ve derhal kahraman hesabının toplanmasını emir buyurmuşlardı. Bu emri alan sahabiler çocuklarıyla helalleşip acele cürf ordu yahında toplanmışlardı. Resulullah aleyhissalâtu vesselam öğle namazını kıldırdıktan sonra... Cihad'a çıkacak olan şu insanlara Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebi Talip geçsin. Cafer bin Ebi Talip şehit olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa Müslümanlar aralarında münasip birini seçsin ve onu kendilerine kumandın yapsın buyurmuşlardı da. Bu sözler üzerine sahabi i kiram isimleri sayılan kahramanların şehit olacağını anlayarak ağlamaya başlamışlardı. Ya Resulallah keşke sağ kalsalar da kendilerinden istifade etseydik dediklerinde alemlerin sultanı başını eğecekti. Dalacaktı ötelere, gözyaşları yanaklarından sakallarına akacaktı. Kişiye anne babasından daha merhametli nebi ilk anında ve miraçta ve son anında ve kıyamet günü ve mahşerde ümmetim ümmetim diyecek rahmet nebisi susu vermişlerdi neden sonra Bunları orada bulunan Hazreti Zeyd, Cafer ve Abdullah radıyallahu anhum de işitmişler ve büyük bir sevinçle gark olmuşlardı. Ne de olsa şehadete ereceklerdi. Şehadete ermekten büyük bir zafer, büyük bir nimet olabilir miydi? Çünkü en büyük gayeleri allah Teala'nın insanlara kurtuluş için sunmuş olduğu rahmet medeniyeti, aşk medeniyeti İslam'ı yayarken şehit olmaktı. Artık müjde verilmiş ve bunu bizzat kendi kulakları ile işitmişlerdi. Mücahitler hazırlıklarını bitirmişler, kumandanlarını bekliyorlardı. Sevgili Peygamberimiz Beyaz İslam sancağını Zeytmin bin Haris Hazretlerine teslim etmişler. Ona Haris bin Ümeyr'in şehit edildiği yere kadar gitmesini ve İslam'ı tebliğ etmesini kabul etmedikleri takdirde de kendilerine gerekli şartları tebliğ etmesini. Ondan sonra hiçbir çare kalmazsa şehadet üzerine savaşmalarını cihad etmelerini buyurmuşlardı. 3000 bin kişilik İslam ordusu Allahu Ekber Allahu Ekber sesleri arasında yürümeye başlamışlardı. Sevgili Peygamberimiz ve Medine'de kalan sahabiler Mücahit gazileri veda yokuşuna kadar takip etmişlerdi. Burada Alemlerin rahmet nebisi şu anda hoşgörü fassaf safatı saf safsafatı adı altında insanlara laf söyleyen İslam'ı terörizmle birleştirmeye çalışan betbah kimselere seslenerek or zamandan şöyle diyordu. Orduya hitap ediyordu. Ben size Allahü Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ederim. Allahü Teala'nın yolunda onun ismini söyleyerek cihad ediniz. Çocukları öldürmeyiniz. Orada Hristiyanların kiliselerinde insanlardan ayrılıp kendilerini ibadete vermiş bazı kimseler bulacaksınız. Onlara dokunmaktan sakınınız. Onların dışında başlarında şeytanların yuvarlandıkları bazı kimselere de rastlayacaksınız ki onlarla cihad edin. Kadınlara, yaşlılara dokunmayın. Ağaçlara dokunmayın, yakmayın ve kesmeyin karşılaştığınız hiçbir eve de zarar vermeyin. Ve sonra mücahidlerle vedalaşıyordu rahmet nebisi. İslam ordusu tekbir sadalarıyla yürüyüşe geçmişti. Kadanlar gidenlere el sallayıp Allah sizi her türlü tehlikeden muhafaza buyursun yine salim geri gelirsiniz inşallah diye dua ediyorlardı. Ufuktan kayboluncaya kadar bu aşk erleri Yaşlı gözlerle, arkalarından ile bakıyorlardı. Zeyd bin Harise'nin elindeki mukaddes sancak dalgalanıyor. Mücahidler, bilinmeyen uzun bir yolculuğa, Allah'ın dinine hizmet için gidiyorlardı. İslam ordusu hızla Suriye'ye doğru ilerliyordu. Yolculuk olaysız, neşeli geçiyordu. Çünkü yolun sonunda şehirlik mertebesi vardı. Kahraman sahibiler Suriye'ye yaklaşırlarken Şam valisi Şurahbil bir Amr İslam ordusunun yaklaştığını haber alınca Bizans, Kayseri, Heraklius'a durumu bildirmiş ve büyük bir yardım alarak rahatlamıştı. Çünkü istihbaratına göre Müslümanlar ancak 3-5 bin kişiydi. Buna karşı kendi ordusu 100 binin üzerindeydi. Silahların ise haddi hesabı yoktu. Eshab-ı kiram Şam topraklarından Mu'an mevkine varınca Rumların yüz bin kişilik bir ordu ile üzerlerine geldiğini öğrendiler. Orada konaklayıp iki gece kaldılar. Kumandan Zeyd bin Harise Hazretleri arkadaşlarını toplayıp istişarede bulundu ve istişareden sonra cihat kararı alıp şehit oluncaya kadar harbe devam edeceklerdi. Şanlı sahabiler. Mu'te isimli köye geldiklerinde Yüz bin kişilik Rum ordusuyla karşılaşmışlardı. Dağ, taş, düşman askeriyle dolmuştu. Bir tarafta Allah'u Teala'nın dinini yaymak için ta Medine'den kalkıp Şam'a kadar gelen üç bin kişilik aşk eri bir İslam ordusu, öte yanda İslam'ı boğmak için toplanan yüz bin kişilik bir kaf kafir sürüsü bulunuyordu. Ortada akıllara durgunluk veren bir ve mukayese kabul etmez bir kuvvet dengesizliği vardı. Buna göre bir Müslümanın 30'dan fazla Rum ile çarpışması icap ediyordu. Her iki tarafta harp düzenine girince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın emri gereği İslam ordusunun heyeti Rum ordusu doğru ilerleyip onları İslam'a davet ediyor, kabul etmezlerse cizye vermelerini teklif ediyor. Ama her şeyi reddediyorlardı. 100 bin kişi ilerdi ya. Evet osyanacaklardı. Teslim yoktu. Artık kaybedilecek zaman yoktu. Kumandan Zeytli'nin harise Hazretleri elini kaldırdı. Allah'ım. Allah'ım. Biz senin rızan için buraya geldik. Sana olan aşkımızı ifa etmek ve bizi gafletteyken uyandırmanın şükrünü eda etmek için buraya geldik. Allah'ım. Dünyada da Ahirette de güzel olanı senden ister. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kötülüklerden sana sığınır. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün iyilikleri senden isteriz diyor. Ve sanca eline alarak Bismillah diyorlardı. Amaçları... Aşk ile insanları diriltmekten başka hiçbir şey olmayan. Bakara suresi 256. ayette buyurulduğu gibi La ikra hafid dini Dinde zorlama yoktur ayetinin emrince Sadece davet etmek adına yola düşmüş bu aşk erleri Sancağı alıyorlardı. Ve hücum emriyle Allahu ekber Allahu ekber sedalarıyla Fırlıyorlardı. Tekbir sedaları ve vurulanların feryatları ayıkaya çıkıyor. Daha harbin başında meydan savaş halinde kızışıyordu. Elinde Resulullah'ın veya sancı olan Hazreti Zeyd düşmanın ortalarında görülüyordu. Öyle koşuyordu ki göz yaşında "Allah'ım, bana bu nimete lütfettiğin için sana hamdolsun Allah'ım." diye koşuyordu. Aşk için La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah" kelimesi tayibesi bütün gönülleri temizlesin için Aşk adına yürüyordu Hazreti Zeyd bin Harise. Düşman ordusunun ortasına atılıyordu tek başına. Bunu gören askerleri peşinden koşuyorlardı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Bir ara birkaç mızrağın kumandanları Hazreti Zeyd'in mübarek göğsüne saplandığı görüldü. Arkasından diğer mızraklar onu takip ediyordu. Şanlı sahabinin vücudu delik deşik olmuştu. Zeyd bin Haris'e özlediği şehadete kavuşmuştu. Tebessüm içerisinde umduğuna nail olmuş olmanın sevinciyle, gözünden süzülen sevinç gözyaşlarıyla, Kabe'nin Rabbine olsun ki, kazandım gitti diyordu. Bu sırada alemlerin rahmet peygamberi Mute'ye orduyu gönderdikten epey sonra bir gün minberde konuşma yapıyorlardı. bire efendimizin gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Ve konuşmalarını keserek işte zeyt şehit oldu, bayrağı Cafer aldı, o da şehit oldu, bayrağı Abdullah aldı, o da şehit oldu, şimdi bayrağı Halit bin Velid aldı. Cenab-ı Hak zaferi halide müessir kıldı buyuruyorlardı. Allah'ın kendisine sunmuş olduğu görüntüyle hadiseleri görüp hesabına bildiriyorlardı. Allah'ım diyordu Resulullah. Allah'ım ben onlardan razıyım. Senin bana sunmuş olduğun rahmet mesajını, aşk mesajını, ve şîran ve nediraya müjdeleyici ve uyarıcı ya. Ya Rabbi benimle gönderdiğin tüm müjdelere hak etmiş bu ümmetim senin göndermiş olun tüm uyarılardan uzaklaşarak sana geldiler ya Rabbi Allah'ım ben onlara şahidim ben onlara şahidim ben onlardan razıyım Allah'ım sen de onlardan razı ol diyordu sevgilinin sevgilisi olmak dostlar sevgilinin sevgilisi olmayı şimdi anlayabildiniz mi kendisine yönelen sevgilinin sevgilisi olurdu Haydi Önümüzdeki bu aşk erleri varken Sevgilinin sevgilisi olmaya Var mısınız Bu haftaki gafletten kurtulur. Radyo sohbet programımızı Burada bir noktalarken Sevgili dostlar Dualarınızda olabilmek Ve namazınızın ardından Duanızı alabilmek Kavuşabileceğimiz en büyük şereftir Ve namazın ardından Tüm ümmet için duaya